Münire Hanım, 44 yaşında, iki çocuk annesi bir ev hanımıdır. Meme kanseri teşhisi alalı, henüz birkaç ay olmuş ve hayatında hiçbir şey eskisi gibi gitmemiş. Hayat dolu, neşeli ve enerjik olan Münire Hanım'ın bir göğsü kanserli kitle ile birlikte alınmış, kanserli hücre diğer göğsüne de sıçramış. Kemoterapi ile devam eden tedavi süreci, Münire Hanım'ı hem fiziksel hem ruhsal olarak çok yormuş. Yaşadığı bedensel değişimler, saçlarının dökülmesi, tedavinin yan etkilerine bağlı bazı işlevsel kayıpları Münire Hanım'ı psikolojik olarak çok zorlamış. Bazen öfkeli, bazen kaygılı, bazen umutsuz, bazen de depresif ruh hali içinde olan Münire Hanım'a en büyük desteği eşi ve çocukları veriyormuş. Fakat çoğu zaman ölsem de kurtulsam bu ıstırap bitse diye düşünüyormuş. Teyzesini ve anneannesini meme kanserinden kaybetmiş olması, onu hayata dair umutsuz hale getiriyormuş. Bu süreçte psikolojik destek alması yönünde terkinler veren aile üyelerine karşı, öfkeyle yaklaştığı için eşi ve çocukları da çaresiz kalıyormuş. Evet, bakalım uzmanımız bugün kanser tedavisinde psikolojik desteğin önemine dair bizlere neler söyleyecek? Adım adım insan başlıyor. merkeze merhabalar selamlar muhabbetler dileyerek bir adım adım insanla daha yine birlikteyiz ekranlarınızın başına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız efendim. Kanser psikolojisini konuşacağız. Kanser tedavisi görenlerin psikolojik destek Ihtiyacına binaen bir sürü bilgi vereceğiz ama kanser tedavisi gören yakınları olanları da unutmadık bu bölümde ve onlara da güzel tavsiyelerimiz olacak. Öncelikle bu süreçte tüm kanser hastalarına acil şifalar diliyoruz. Rabbim inşallah sağlıklarına kavuşmalar için vesileler kılsın ve şifa versin onlara diyorum. Sizler bizlere adım adım insan Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bugün bize eşlik edecek uzmanımız ise aile danışmanı ve psikolog Özge Gökhan Kır hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bu hocam? İyiyim Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz çok şükür. Evet Ramazan sonrası, bayram sonrası böyle bir tatlı yorgunluğumuz var. Yeniden biyolojik saatimiz, ruhsal saatimiz değişti. Onun verdiği bir yorgunluk var ama tatlı yorgunluk. Evet. İnşallah gide devam ediyoruz böyle adım adım insanda terapiler vermeyi diyelim hocam. Önemli bir konu, zor da bir konu. Belki biz de konuşurken zorlanacağız zaman zaman ama hizmetimiz düşününce hmm. değil mi o zorluğu inşallah atlatacağız. Şimdi öykümüz var tabii. Münir Hanım'ı konuşacağız. Fakat bir kavram var. Ee, şu kavram önemli. Psikoonkoloji. Hmm. Yani kanser psikolojisi. Nedirle başlasam bize evet. bir anlatsanız. İlerleyen dakikalarda hem izleyenlerden sorular alacağız hem de Münire Hanım'ın öyküsünü değerlendireceğiz. Hmm. Buyurun. Evet artık kanser günümüzün gerçeklerinden bir tanesi haline geldi. Ee, sayısı artarak devam ediyor. Herkesin yaşamın bir parçasında dokunuyor artık. Ya yakın çevremizde, akrabalarımızda, arkadaşlarımızla, iş hayatımızda karşılaşıyoruz. Kanser tedavisi gören kişilerle, atlatmış olup hayatına devam eden kişilerle yaşamlarımızın bir parçası haline geldi. ve Dolayısıyla psiko-onkoloji de çok gündeme gelen bir ifade oldu. Ee, psiko-onkoloji dediğimiz alan bir bilim dalı aslında. Kanser hastalığının kişiler üzerindeki psikolojik etkilerini araştıran, aynı zamanda kişinin psikolojisinin kanser sürecine etkisini araştıran, yakınlarının psikolojisinin de aynı şekilde etkileri üzerinde duran ve gerekli psikolojik desteği sağlayan bir bilim dalı psiko-onkoloji. Dolayısıyla kanser tedavisinin kaçınılmaz parçalarından bir tanesi artık. Kanser tedavisi gören hastanede veya evinde bir şekilde kanser tedavisi gören herkesin yolu psikologlarla kesişmeye başladı. E, hastaneler bu hizmeti sunuyorlar. Burası çok sevindirici. Gerçekten süreci çok olumlu yönde etkilediği için hı hı. bunun artık edilmiş olması da çok güzel tabii ki. E, tabii gitgide de artıyor bu alandaki hı hı. çalışmalar. Bu umut verici. E, o zaman biraz kanser hastalarının psikolojisine bakarak değerlendirme yapalım. Bir ihtiyaç. E, hasıl oldu ki, değil mi? Bu alan açıldı. Hı hı. İşte bu ihtiyacı doğuran şey de bizim kanser hastalarının psikolojisine baktığımızda gördüğümüz şeyler. Onların psikolojisini değerlendirdiğimizde, yani kansere yakalandığını duyan bir kişi, onun aşamaları var, evresi, evreleri konuşacağız. Fakat e, genel bir değerlendirme yaparsak kanser hastalarının psikolojisine dair neler söylersiniz? Hı hı. Şimdi zannediliyor ki kanser hastalarının yaşadığı en büyük korku ölüm korkusu. Ama değil aslında. Kanser ölüm korkusundan çok daha fazlası. E, kanser hastalarıyla yapılan bir araştırmada en büyük korkuların ölüm olmadığı, çaresiz kalmak olduğu, muhtaç kalmak olduğu, yalnız kalmak olduğu, işlevselliklerini kaybetme korkusu olduğunu ifade etmişler. Ölüm korkusu aslında onların en büyük korkusu değil. Öyleyse buradaki diğer korkuları üzerinde, Bizim çalışmamız, onların korkularını hafifletmemiz ve onlara destek olmamız gerekiyor toplum olarak. Hem biz meslektaş olarak hem aile çevresi hem yakın çevre olarak bu konuda hepimizin duyarlılığa ve doğru bilgiye çok fazla ihtiyacımız var. Şimdi kanser süreci bir tanıyla başlayan, tedaviyle devam eden, sonrasında farklı şekilde devam eden çok geniş bir süreç. Evet. Ve bu süreçte kişilerin psikolojik tepkileri, yaşadıkları duygular ve davranışları çok farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. E çok farklı değişkenler de var. Örneğin yaş. Kişinin yaşına göre verdiği tepkiler değişiyor. Sosyal rolüne göre değişiyor. E kanserin hangi evresinde olduğuna göre değişkenlik gösteriyor. Kanserin çeşidi bile etkiliyordur mu? Tabii çeşitleri çok fazla etkiliyor. İç organlarda oluşuyla dıştan görülebilen bir yerde oluşu tabii ki çok fazla etkiliyor. Örneğin 20'li yaşlarında rahim kanseri olup da rahmi alınan bir genç bayanla 60 yaşında kanser olup da rahmi alınan bir bayanın tepkileri tabii ki aynı olmayacak. Çünkü bir tanesi annelik ihtimalini de kaybediyor ama diğeri belki zaten anne olmuş çocuk sahibi olmuş ve artık onun çok da önem vermediği bir durumla karşı karşıya. Dolayısıyla kanserde standart duygular ve standart tepkiler yok. Çok değişkenlik gösteriyor ama ortak noktalara bakacağız. Acaba ortak noktalarda hangi duygular var evet, diye baktığımızda daha tanı almadan önce duygular başlıyor. İhtimal başladığında bir takım duygular başlıyor. Örneğin herhangi bir rahatsızlığınız var doktora başvurdunuz ve kanser olabilir mi acaba bir bakalım şu tepkikleri isteyelim dendiği an kaygı yükselmeye başlıyor. Evet, acaba kanser miyim değil Hı -hı. miyim? Hı -hı. Çünkü burada bir belirsizlik var. Kanser miyim değil miyim? Birinci belirsizlik. İkinci kansersem beni ne, neler bekliyor olacak? Hangi tedavileri göreceğim? Bundan sonraki yaşantım nasıl olacak? Hı -hı. Sosyal hayatım, iş hayatım, aile hayatım nasıl etkilenecek? O kadar Annesi, çok belirsizlik var ise, ki. Tabii bölüm. ki tabii ki. Ve bu belirsizlikler kaygının çok fazla yükselmesine yol açıyor. Hı -hı. Ve yine yapılan bir araştırmada gösterilmiş ki e, hastaların en fazla zorlandığı süreç tanıyı bekledikleri süreçmiş. Evet. Orası zorlayıcı gerçekten. E, tanıyı aldılar, öğrendiler ve bundan sonra farklı bir takım psikolojik tepkiler devam ediyor. E, bu tepkilerde e, en sık rastladığımız beş tane aşama var. Bunların sırası değişkenlik gösterebiliyor. Bazılarını hiç bazı hastalar yaşamayabiliyor ama genel olarak ilk yaşandığı anda, tanıyı aldığı anda şok ve inkar yaşanıyor. Şimdi alınan haber çok büyük ve ağır bir haber. Bunun bir anda kabullenilmesi, hemen uyum sağlanması tabii ki çok güç. Bundan dolayı sistem kendisini koruyor aslında, inkar ederek koruyor. Bunu hazmederek yavaş yavaş, parça parça, adım adım kendini alıştıra alıştıra kabul ediyor sistem. Bunun içinde inkar ettiğinde başlangıçta şöyle ifadelerle karşılaşıyoruz. Bu bir kabus. Hayır olamaz. Bana şaka yapıyorsunuz. Az sonra kötü bir şaka olduğunu söyleyeceksiniz. Ben kendimi iyi hissediyorum aslında. E, tabii Mesela ki. Benim tanının... bir şeyim yok. şeyim yok. Evet benim bir şeyim yok. Ben gayet sağlıklı yaşayan bir insanım gibi bir takım tepkiler o kişinin inkarda olduğunu gösteriyor. Bunun süresi kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Birkaç saat de olabilir, birkaç gün ve hafta da olabilir. Ee, şoktan çıkınca inkar aşamasını geçip de kabullendiğinde yeni bir aşama başlıyor. Öfke. Burada kişi suçlu aramaya başlıyor. Neden benim başıma geldi? Hı hı. Ben daha sağlıklı beslenseydim, sigara içmeseydim ya da şu kötülükleri yapmasaydım başıma bu gelmezdi. Evet. Bu benim için bir ceza. Evet. Ben kendime dikkat etmediğim için bunu yaşıyorum şeklinde kendisini suçlu görebilir. Ve kendisine karşı öfke duyabilir, suçluluk duyabilir. Evet. Ya da yakın çevresini suçlu görebilir. Siz beni çok üzdünüz, çok eziyetler ettiniz. Özellikle eşler arasında bu diyaloglar çok geçiyor. Bundan dolayı ben kansere yakalandım. Çok üzüldüğüm için oldu, sizin yüzünüzden oldu gibi. Bu sefer de öfke dışarıya yöneliyor. İlişkiler bozulmaya başlıyor. Ee, hem yakın çevreye çok ihtiyaç duyulan bir süreç, aynı zamanda öfkeyle beraber sıkıntıların da yaşandığı bir süreç haline gelebiliyor. Hı hı. Ya da öfke sisteme yönelebiliyor, Doktorlara, hastaneye ya daha önce doktora gittiğimde fark etseydi bu kadar da ilerlememiş olacak. Hep evet, onların yüzünden, şey sistem yüzünden. İşte çok stresli bir hayat yaşıyoruz, iş hayatımız çok yoğun onlar yüzünden gibi öfke farklı farklı kaynaklara yönelilebiliyor. Hatta yaratıcıya da yönelilebiliyor. Burada niye ben? İşte ben o kadar iyi bir insandım, kimseye kötülük yapmadım. Benim başıma bu gelmemeliydi. Sanki insanların başına hiçbir şey gelmez gibi bir söz verildi bize. Böyle bir sözleşmemiz yok ki. Herkes eşit aslında bu konuda. Dolayısıyla öfke aşaması da Bizim normal kabul ettiğimiz aşamalardan bir tanesi geçici olduğu sürece. Sonrasındaki aşama pazarlık aşaması. Pazarlıkta kişi kendi kendine bir takım sözleşmeler yapıyor kendi içinden. Şu hastalığı bir atlatayım ne kadar iyi bir insan olacağım. Hmm, Çevreye çok yardım edeceğim. Hmm. E, i̇htiyaç sahiplerine çok e, yararlı işler yapacağım. Bambaşka bir insan olacağım, haca gideceğim, namaza başlayacağım gibi ya da e, en azından oğlumun mezuniyetini göreyim ondan sonra öleceksem öleyim. Ya da kızımın evlendiğini, mürüvvetini göreyim ondan sonra olacaksa olsun gibi kendi kendine pazarlıklara girişiyor. Ve bu pazarlık aşamasından sonra da herhangi bir değişiklik olmadığında artık ümidini kaybetmeye başlıyor. Çünkü diyor ki e, inkar ettim olmadı. Öfkelendim, öfkemi etrafa savurdum olmadı, pazarlık yaptım yine değişen bir şey olmadı. Ve ümidini kaybederek depresyon aşamasına gelebiliyor hasta hı hı. ya da gelme biliyor. Ee, depresyon aşaması kişinin ümidini kaybetmeye başladığı, sessizleştiği, içine kapandığı, e, savaşçı ruhunu kaybetmeye başladığı bir aşama aslında. Tedavileri de biraz daha mesafeli yaklaştığı bir dönemde. Aynen, aynen. Az sonra ayrıntılı değineceğiz buraya. Depresyondan sonra da kabullenme aşaması gelebiliyor. Kabullenme artık hem tanıyı kabul ettiği, hem tedavinin getirdiklerini ve götürdüklerini kabul ettiği, tedaviye uyum sağladığı bir aşamadır hastanın. Ama son evredeyse eğer te ve aşamaları artık atlatıldı ya da yapılacak hiçbir şeyin olmadığı son evrede ise artık ölümün yaklaştığını kabul etmeye başlıyor ve ölüme hazırlanmaya başlıyor kendi iç dünyasında farklı bir aşamaya geçiyor. Bu arada hocam önemli bir şey o ölüme yaklaşma hatta tüm kanser süreçlerinde bir hizmet daha var. Evet psikoloji var ama onu ben hatırlatmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli sağlık kuruluşlarında bütün alanlarda özellikle de kanser hastaları için oluşturduğu manevi destek hizmetlerinin yürütülmesi hususunda oldukça önemli adımlar atmakta. Onu ifade edelim bildirelim size manevi destek güç verir sloganı ile hastanelerde manevi destek büroları bulunmakta bulunmakla birlikte. Hasta ve hasta yakınlarına gerekli konularda rehberlik ve manevi danışmanlık yapmak, moral vermek ve motivasyon sağlamaktalar. Bu alanda çalışan bütün manevi destek uzmanlarını minnettarlarımızı sunalım bu vesileyle. O kısma da geleceğiz. Manevi destek, kanser tedavisinde neden önemli? Çünkü onlara ihtiyacımız var. Bu yurt dışında çok önceleri başlamış bir şeydi. Burada tabii ki inanç olgusu devreye girecek. Tabii ki o son evreye gelmeden daha başlayan bir süreçtir manevi destek. Psiko destek dediğimiz şey aslında biraz da manevi destek. Onu da içeren bir şey evet, tabii ki. Öyle. Evet, çok yönlü bir olgu. Hı -hı. Evet, bahsettiğim şekilde tanıdan sonra kişiler farklı duygusal aşamalar yaşıyorlar ve tedavi aşamasına bir şekilde geliyorlar. Hı -hı. E, tedavi aşamasına geldiklerinde yine farklı duygular ortaya çıkıyor. Çünkü tedavi aşaması bir takım cerrahi müdahaleyi gerektirebilir. Hı -hı. Kemoterapi, radyoterapi, ameliyat, organ kayıpları, Bunların yan etkileri, işlevsellik kaybı gibi bir takım kayıpları da beraberinde getirebilir. Bundan dolayı tedavi aşamasında da insanlar çok kaygılı, korkak olabiliyorlar doğal olarak. Çünkü anormal bir duruma verilen normal tepkiler bunlar. Anormal bir durum var ortada. Ve tüm duygular aslında anormal duruma karşı ortaya çıkan normal tepkiler. O zaman şunu söyleyelim mi izleyenlerimize: İlk başta kansere yakalandığını duyan insanlardan büyük bir teslimiyetle, büyük bir kabulleniş beklemek çok büyük bir hata. İnsan fıtratını, insan psikolojisini tanırsak, yakınlarımızdan birisi öldüğü zaman ne yapıyoruz? Hayır olamaz, ölemez diye tepki veriyoruz ya. Bu gaydi ihtiyarı çıkan bir tepki. Bu yavaş yavaş, sağla sağla, solta solta, değil mi? Yerini bulacaktır. Yani ilk duyduğumuz anda çok büyük bir e, olgunluk gösteremeyiz. Tabii ki. Bunu anlamak gerekiyor. Bunun bir süreç olduğunu bilirsek onlara destek olmak konusunda bize düşen şeyleri de hatırlarız diye düşünüyorum. Çok doğru. Çünkü o anormal görülen tepkiler bir de eleştirildiğinde daha büyük olumsuz etkiler oluşturuyor. Sen inançlı insansın nasıl yaparsın böyle bir şey senin inancın zayıf olduğu için böyle tepkiler gösteriyorsun gibi gerçekle alakası olmayan eleştiriler ortaya çıkabiliyor ki bunlar doğru değil. Çünkü tekrar vurgulamak gerekiyor ki anormal bir duruma karşı verilen normal tepkiler bunlar. Hı -hı. Ve bunların bir süreci bir zamanı var hep böyle devam etmeyecek geçecek bunlar ama zamana ihtiyaç var. Hı -hı. Öyleyse tedavi aşamasında da cerrahi müdahaleden, yan etkilerden, sonrasında yaşanacaklardan korkuyor olmak, kaygılanıyor olmak çok normal. Acı çekmekten hepimiz korkarız. Farklı düzeylerde olsa bile hiç kimse güle oynaya acı çekmeye gitmez değil mi? Herkesin belli oranda kaygıları vardır. Dolayısıyla bu duyguları normal kabul etmek, eleştirmemek, anormal karşılamamak gerekiyor ve kişinin de kendisini bu duyguları hissetmek için Fırsat vermesi lazım, kaçmadan. Ben bir operasyona gidiyorum ve kaygılıyım. Evet kaygılı olmam çok normal diyerek kabullenmesi çok çok önemli. Ve herkes e, bir operasyona girdiğinde Hı -hı. kesinlikle bu kaygıları hissedecek. Tabii Evrensel duygular hissediyoruz evet. bu anlamda. Varoluşsal duygular, varlığımızı korumaya yönelik evet. duygular bunlar. E, ve bu şekilde tedavi aşamasında da e, sonrasındaki yan etkilerle beraber... Fiziksel acılar gelebiliyor. Çünkü kemoterapi bulantı, kusma, halsizlik yapabiliyor, ağrılar eşlik edebiliyor. Radyoterapinin e, yoğunluğuna göre e, vücutta bir takım yaralar açılabiliyor. Bunların getirdiği ağrılar, sızılar olabiliyor. İşlevsellik kayıpları olabiliyor ya da organ kayıpları olduysa buna bağlı bir takım fiziki sıkıntılar, acılarla beraber ee, kolay olmayan bir süreç hı hı. ama atlatılabilen bir süreç. Yani hep öyle kalmıyorsunuz. Hı hı. Evet 3-5 gün belki birkaç ay acı çekiyorsunuz ama tekrar toparlanma süreci geliyor. Hı hı. Sonrasındaki aşama tedavi sonrası aşama. Tedavi sonrasındaki aşama da e, hem bir ben bunları atlattım, hallettim gururu, başarı. başarı hissi, hem bir başarı ve yorgunluk. Ee, yaşanan şeyler kolay değildi. Çok yönlü olarak hayatlar etkilendi çünkü bundan. Hmm. Belki bir takım kayıplar oldu, mesleki kayıplar oldu, ailevi kayıplar oldu. Hepsinin üstesinden gelmiş olmanın verdiği hem yorgunluk, hem gurur, hem başarı duygusu ve aynı zamanda... Gelecek hayatı yeniden çerçeveleme ihtiyacı. Çünkü yeniden bir yeni bir hayat bahşedildiğini hmm. düşünüyorlar, hmm. değil mi? Artık kanserden önce ve sonra diye ayırıyorlar hayatlarını. Tabii ki. Daha farklı bakabiliyorlar kanserden evet. sonra. Hatta ondan sonra yaşadıkları problemler bile o eski ben gibi değil diyor, değil mi? Aynen, aynen. Ee, yeni bir farkındalık, yeni bakış açısı. Olumlu tarafları aslında kanserin. Yani her şey kötü değil. İnsana kazandırdıkları da var. Hı -hı. Farkındalığın yükselmesiyle beraber hayatlarını daha anlamlı geçirme isteği ortaya çıkıyor. Geçmişi gözden geçiriyorlar. Neleri ben doğru yapmıştım, neleri yanlış yapmıştım, bundan sonraki hayatımda neleri daha Hı -hı. farklı yapabilirim. Ve daha işlevsellik kazanıyor aslında. Hayata daha dört elle sarılıp daha işlevsel, daha farkındalıklı ve daha anlamlı geçirmeye yönelik bir takım adımlar atılıyor. Manevi derinleşme yaşanıyor bu aşamada. Manevi getirileri de oluyor. Ve bununla beraber tabii hastalık tekrar nüksetme ihtimalinin getirdiği kaygılar da bir tarafta devam ediyor. Kontroller devam ediyor çünkü ve kontroller hastalığı hatırlatıyor ben yeniden çıkabilirim dikkatli ol şeklinde. Kişi bazen kendini fazlaca tarayabiliyor. Bir belirti arama aşamasına geçebiliyor. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Yeni bir sayfa ile beraber bazen hayatlarından bazı kişileri çıkartıyorlar. Ona yük olan kişileri. Bazı yeni insanları alabiliyorlar ve hayat gerçekten farklı şekilde ilerliyor. Farklı bakış açısıyla, farklı yakınlıklarla ilerliyor. Çünkü bu süreçte aile, birlik, beraberlik içinde bunu atlattıysa sonrasında daha da yakınlaşıyorlar, daha güçleniyorlar, daha güçleniyorlar ve daha sarsılmaz olduklarını fark ederek daha özgüven, özsaygıyla devam edebiliyorlar hayatlarına ya da tam tersi ailede kopuşlar yaşanabiliyor. En zor zamanımda evet, yalnızlığım hissi varsa evet. tedavi sürecinde. Öyleyse ben kendimle ve Allah'la beraberim daha fazla manevi derinlik, daha fazla orayla bağlantı kurma ihtiyacı, insanlara karşı biraz daha güvensizlik gibi farklı sonuçlarda ortaya çıkabiliyor. Bunlar önemli bilgilerdi. Peki şu an izleyenlerimiz varsa ekran başında, kanser tedavisi alanlar, bu süreci yaşayanlar, belki tanı aşamasında, belki tanıyı bekleme aşamasında, hangi evrede olursanız olun, bizlerle duygularınızı paylaşabilirsiniz ve şunu biliyoruz çok yaygın, gitgide de yaygınlaşıyor. Artık hani eskiden kötü hastalık denilen şeydi değil mi? Öyle tanımlanıyordu ama öyle değil artık. Kanser bizim hayatımızın bir gerçeği. Hepimizin hayatına dokunan noktaları var. O yüzden burada yalnız hissetmemeniz açısından sizler bizlere ulaşıp yazın duygularınızı, düşüncelerinizi ve tabii ki sorularınızı. Ee, bizler buradan sizlere destek olmaya çalışalım ve adım adım insan Instagram hesaplarındayız diye hatırlatırken bir tanı bekleme sürecinde acaba... Hangi yaş grubu da önemli? Çok yaşlı ya da çok daha küçükse yaşı. Tabii çocuklarda biz lenf kanserini, lösemiyi çok sık görmeye başladık. Bu süreçte tanı, paylaşılma mı tanı almış kişiyle? Haberi yok belki. Hı hı. Yani tahliye sürecini takip eden bir ebeveyni ya da bir çocuğu var. Tanıyı hasta bilmeli mi? Saklanabiliyor. Evet, çok önemli bir soru. Genelde saklanıyor, yaşlıysa özellikle saklanıyor. Tanıyı bilmek hastanın en doğal hakkı. Etik olarak söylenmesi gerekiyor, doktorlar tarafından da söylenmesi gerekiyor. Şimdi neden saklanıyor diye baktığımızda hastayı korumak adına saklanıyor. Üzmemek. Üzülmesin. E, bunun üstesinden gelemez, gerek yok gibi düşüncelerle aslında iyi niyetle yapılan yanlış bir eylem. Hı -hı. Neden yanlış? Tanı söylenmediğinde kişinin tedaviye uyumu zorlaşıyor. Hı -hı. Çünkü bir takım tedaviler uygulanacak bu tedaviler uygulanırken ne söyleyeceksiniz hastaya? Kemoterapi alacak, ne söyleyeceksiniz? Evet. E sen kanser değilsin. E neyin var o da niye kemoterapi alıyorsun? Aslında hastalar fark ediyorlar. Bir şeylerin gizlendiğini, anormal bir şeyler döndüğünü fark ediyorlar. Çünkü kemoterapinin ne olduğunu toplumda birçok kişi artık biliyor. Kanserle bağlantısını biliyor. Söylenmese de biliyorlar aslında. Bu konuda bir araştırma yapılmış, kanser hastalarına sorulmuş, Tanının söylenmesini mi, isterdiniz saklanmasını mı hmm. %96 bilmek istediğini söylemiş. Çünkü bildiğinde evet üzülecek ama tedaviye uyum sağlayacak, tedaviye uyum gösterecek ve aynı zamanda onun dışında etrafında dönen belirsizlikten kurtulacak. O belirsizlik kaygıyı çok arttırıyor, depresyona sürükleyebiliyor ve güven sarsıyor. Bir şeyler saklandığını beden dilinden anlıyorlar ve anladıklarında evet benden bir şeyler gizliyorlar onlara güvenemem öyleyse. Hmm. Bana hangisini doğru söylüyorlar hangisini yalan söylüyorlar gibi kaygılar ve şüpheler oluşmaya başlıyor. Bir de öleceğim ben öleceğim ki benden bir şeyler saklanıyor ölecek miyim yoksa gibi bir evet. hisse kapılabiliyor değil mi bilmediği hmm. zaman? Hı hı. Aynen yani belirsizlik, şüphe, hmm. endişe ve bunlar daha büyük kaygı oluşturuyor ama bildiğinde evet bir süre üzülecek. Ama sonrasında hayatını yeniden düzenlemek adına Tedaviye uyum gösterebilmek adına bilmeye çok fazla ihtiyaç var. Hı hı. Eğer son evredeyse hı. ölüme hazırlanmaya ihtiyacı var bu kişinin. Veda'ya belki ihtiyacı alamaz. var değil mi? Veda etmek de çok önemli. Tabii ki. Belki ölmeden önce yapmak istedikleri var, söylemek istedikleri var. Belki vasiyet yazacak, veda edecek, kendini ahirete hazırlayacak bir şeyler yapacak. Yani bu hakkını elinden almaya hiç kimsenin hakkı yok gerçekten. Hı hı. Bu yönüyle bakılmadığı için. Hastayı koruduğumuzu zannediyoruz ama çok yönlü baktığımızda aslında zarar mı kar mı dersek evet söylemek daha karlı görünüyor hasta açısından. Evet buna biraz parmak basmak gerektiğini düşünüyorum çünkü hı hı. korumak adına yaptığımız bazı yanlışlar var aslında zarar veren yanlışlar tanı onun bilmesi en doğal hakkı bunu da söylemiş olalım. Peki ben birazdan adım adım insan instagram hesabında biz bir hikaye attık kanserde psikolojik desteğin önemi hakkında ne düşünüyorsunuz diye. ya da güzel cevaplar gelmiş onları paylaşacağım birazdan fakat kanser hastalarının. Ee, yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar evet sonuçta depresyonu hep biliyoruz evet. ama o aşamaya gelene kadar bir kaygı süreci bahsettiniz. Bu süreçlerde nasıl psikolojik destekler verilmeli bundan bahsedeyim. Tabi e, programın sonlarında onlarla yaşayanlarda da kaygı bozukluğu, depresyon hissedildi. Bir insan annesinin kansere yakalandığını, babasının kansere yakalandığını bildiğinde pankreas kanseri gibi biliyoruz mi rahim kanseri gibi daha e, ölüme yakınsa Durumu e, kalan kişi için de çok büyük bir ızdırap psikolojik olarak onlara da destek vermek gerekiyor. Ama onların farkındalığına birazdan değineceğiz. Bireysel anlamda tanı almış ve bu psikolojik rahatsızlıklarla baş etme konusunda kanser hastalarına neler öneriyorsunuz? Hı hı. Şimdi kanser hastalarında az önce bahsettiğimiz gibi anormal bir duruma karşı verilen normal tepkiler var. Kaygı yüksek, depresyon olabiliyor ama bunlar gözden kaçabiliyor. Yardım etmek adına ilk yapacağımız şey fark etmek aslında. Normal ve anomalin ne olduğunu fark etmek. Hı hı. Yakınlara burada çok görev düşüyor, doktorlara da aynı şekilde görev düşüyor. Mesela depresyon belirtileri genelde hastalığın normal seyri gibi algılandığı için tanı almıyor ve ve tedavi olamıyor. Tedavi olmaması hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiliyor. Burada farkındalık oluşturmak adına birkaç cümleyle bunları açalım istiyorum. Lütfen Depresyon, kaygı bozukluğunu nasıl tanıyabiliriz? Örneğin depresyondaki hasta hayatının her alanına dair genel bir isteksizlik içindedir. Sadece hastalığına dair bir olumsuz duygu geliştirmez. Hayatının tüm alanlarına dair genel bir isteksizlik, keyifsizlik, anlamsızlık Suçluluk duygusu özellikle çok yaygın, ee, buna eşlik eden geçmişle alakalı pişmanlıklar çok yaygın, hayatının anlamını kaybetmiş olma çok yaygın ve buna bağlı olarak uykusunda, iştahında, genel olarak fiziki görüntüsünde zaten anlaşılıyor bir halsizlik. Hastalığın belirtisiyle ka karıştırılan yönünde tam da burası. Ee, uyuyamıyorsa eğer uykuda zorlanıyorsa bu zaten kişinin bağışıklığını düşürüyor. Bağışıklığın düşmesi demek hastalığın seyrinin daha hızlı bir şekilde daha ağır ilerlemesine yol açıyor. Evet, Ve hastanede geçilen, geçirilen sürecin daha fazla olmasına yol açıyor. Kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Hı hı. O yüzden mutlaka e, depresif bir takım belirtiler e, şüpheleniyorsak hemen uzmana başvurmak gerekiyor. Burası uzmanların halletmesi gereken bölüm çünkü. İlk yapılması gereken de uykunun düzenlenmesi. Kaygı bozukluğunu nasıl tanıyabiliriz diye baktığımızda kaygı bozukluğu oranı kanser hastalarında yüzde 40, Gayet yüksek bir oran. Ee, genel bir huzursuzluk hali, gerginlik hali, öfke. öfke hali, konsantre olmakta zorlanma, sağlıklı düşünemiyor olmak, karar almakta zorlanıyor olmak, hı hı. genel bir panik hali gördüğümüz zaman kaygı bozukluğundan şüphe edebiliriz. Normal kaygıyla... Anormal kaygıyı ayıran şey işlevsellikteki bozulmadır. Yani böyle bir durumda kaygılanmak çok normal, az önce bahsettiğimiz gibi. Ama kaygılar çok yükseldiğinde, yaşam kalitesini etkileyip de işlevselliği kaybettirdiğinde, burası artık bozukluk anlamına geliyor ve uzman yardımı gerekiyor. Çünkü kaygılar da hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiliyor. Hı hı. Kaygı ve e, depresyon sorunu yaşayan kişilerde yaşadıkları ağrıların daha ağır olduğu. Solunum zor sıkıntısı yaşadıkları, ağrılarını atlatmakta daha fazla zorlandıkları ortaya çıkmış. Yani fiziksel iyileşmenin önündeki hmm. engellerden birisi olmuş oluyor değil mi? Ve bağışıklığı düşürüyor zaten. Hmm. Bağışıklık düştüğü için hastalık daha ağır seyrediyor. Hastanede kalma süreci daha fazla uzayabiliyor. Hmm. Bunlardan dolayı depresyon ve kaygı bozukluğundan şüphe ediyorsak mutlaka uzman yardımı almak ve e, uzmana başvurmak gerekiyor. Hı -hı. Evet e, ve kimler acaba risk faktörü? Evet biraz değil mi? Hı -hı. Çünkü şuna girelim biraz. E, sosyal medyada kanser tedavisi gören bazı e, insanları biz tanıyoruz. Çok fazla takipçi kitlesi de olan. Evet bazılarının onlardan kaybettiklerimiz de var ama... Bizde izler bıraktı diye düşünüyorum sosyal medyamızda hala andığımız hatırladığımız onların fan sayfaları bile var. Hı hı. Ee, ve onları hep mutlu anımsıyoruz. Hep gülerken oturuyoruz. Hep iyi görünüm Fiziksel anlamda mutlu ve enerjik görünen bir e, hafızamızda bir iz bıraktılar onlar. Şimdi bazıları çökkünlük yaşarken kanser tedavisinde bazıları hayata sıkı sıkı tutunuyor. Bu aradaki ayrım etkileyen faktörler ne? Çok güzel bir soru. Bakış açısı. Hastalık aynı hastalıksa, hı hı. sonuçları çok değişkense aradaki fark bakış açısı. Hastalığa yüklenen anlam aslında. Şimdi kaygı bozukluğu ve depresyon yaşayan kişilerin bakış açısı felaketleştirme yönünde ve çok karamsar oluyor. Yaşadığı sorunu çok fazla felaketleştirip çok karamsar bir anlam yüklediğinde kendine dair düşünceleri de olumsuz yönde oluyor. Kendini başa çıkma becerisi olmayan. Zayıf, savunmasız ve korunaksız görmeye başlıyor ve baştan zaten ümidini kaybettiği için herhangi bir çaba gösterme gereği duymuyor. Teslim oluyor ve bırakıyor kendisini. Ama dört elle sarılan, umutlu ve ümitli görünen, hala bir şeyler yapma çabasında olan kişilere baktığımızda onlar hayatlarını anlamlı hale getirmenin çabasını veriyorlar. Son evre bile olsa ölmeden önce ne yapabilirim? Neler bırakabilirim arkamda? Nasıl hatırlanırım çevreme nasıl örnek olabilirim topluma nasıl örnek olabilirim nasıl katkı sağlayabilirim Bunlar hayata anlam katan değerler aslında ve bu değerler bizi hayatta ve ayakta tutuyor Hayatımızın her aşamasında kanserde ya da dışında farklı aşamalarda hayatımıza anlam katan değerler çok önemli ve hayatımıza anlam katan bir değer varsa amacınız varsa hedefiniz varsa Ömrünüz ne kadar kalmış olursa olsun onu çok daha anlamlı ve aktif bir şekilde geçirme şansına sahip oluyorsunuz. Yani bakış açımız ve olaya yüklediğimiz anlam bizim tepkilerimizi belirliyor. Hı hı. Çünkü olay aynı, kanser ama sonuçlar çok farklı. Evet, peki şöyle bir bakalım vaktimizde varken biraz sosyal medyadan birkaç cümleler size aktarmak istiyorum. Onun ardından kanserli bir e, yakınımız varsa... Aile bireylerimiz olabilir, arkadaş çevremiz olabilir, eşimiz olabilir. Ee, bizi etkileyen kısmı, biz nasıl daha iyi olabiliriz ki onlara daha çok destek olalım? Bu kısma birazdan geleceğiz ama arkadaşlar adım adım insan Instagram hesabında bir e, soru sordular. Sizce e, kanser tedavisinde psikolojik desteğin önemi var mı nedir diye. E, çok Kişi yazmış. Hepsi destek vermiş. Evet katılıyorlar. Fakat demişler ki mesela çok önemli demiş bir takipçimiz. Teyzemi kanserden kaybettim. Morali bozuldukça kötüleşti. Çok önemli bir şey söyledi. Yani kanser tedavisinde moralin önemi morali bozuldukça hastalığın seyri kötüye gidiyor. Kurtulma şansı varken Belki bu şansı kaybediyor. Evet biz biliyoruz haktır o. Yani son nefesimiz değişmez belki haktır ama e, onu etkileyecek durumda bizim bakış açımızda, bizim irademizde öyle olmasaydı bir irade verilmezdi bunu da biliyoruz. Bu yoruma katkılarınız olur mu? Hı hı. Evet aynen az önce bahsettiğimiz gibi depresyon, kaygı bozukluğu yani moralin düşük olması hastalığın seyrini daha ağır ilerlemesini e, sağlıyor maalesef. Moral çok önemli. Moral önemliyse burada hasta yakınlarının yapması gerekenler neler sorusu hemen aklımıza geliyor. Yakınımızda kanser tedavisi gören birisi varsa, ailemizde varsa, biz nasıl psikolojik destek sağlayabiliriz ki onların moralleri daha yüksek olsun? Burada birkaç maddeden bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi kanser hastalarının e, psikolojik desteği dediğimizdeki hedeflediğimiz şey, onların duygusal yükünü hafifletmek yaşam kalitesini yükseltmek, işlevselliklerini artırmak. Üç tane temel hedefimiz var. Peki bu hedef için yakın çevre ne yapabilir? En önemlisi duygusal destek sağlayabilmek için onların duygularını ifade edebilecekleri güvenli ortam oluşturmak. Mesela duygularını açmaya başladıklarında ağlıyorlar tabii ki doğal olarak. Aman ağlamasın diye susturmaya çalışıyor yakın Konuyu ciyede. değiştiriyorlar. Konuyu değiştiriyor. Bunda ağlanacak ne var ki? Halledeceksin sen bunu şeklinde duyguyu bastırıyorlar. Bu iyilik değil, bu kötülük. Çünkü orada bir duygu var ve duygu lazım. çıkamadığında, bastırıldığında büyümeye devam ediyor. Çığ etkisiyle büyümeye devam ediyor. Bırakın duyguyu boşaltsın. Duygu'ya eşlik eden düşünceleri boşaltsın ki rahatlasın. Güvenli bir liman olmak gerekiyor. Ben yanındayım, anlatabilirsin. Senin dinliyorum Onunla birlikte bilmem. ağlayabilmek bile. Tabii ki. Büyük bir destek. Ağlayabilmek ama ondan daha fazla ağlamak değil. değil. Çünkü. Kontrollü. Kontrollü. Hı -hı. Bazı yakın çevredeki kişiler duygularını kontrollü şekilde yaşayamadığında kanser hastaları diyor ki anneme ben hiçbir şey anlatmıyorum ya da eşime anlatmıyorum çünkü. Çok üzülüyor. Anlattığımda çok üzülüyor, ayılıyor, bayılıyor, fenalaşıyor. Ben onu e, kendine getirmeye çalışıyorum. Ben onu teskin etmeye çalışıyorum ve daha fazla yoruluyorum. Onunla uğraşmamak için Anlatsın. anlatmıyorum. Daha iyi oluyor diye düşünüyorlar ancak burada yine içte birikmeye devam ediyor duygular. O nedenle... Duyguları kontrollü şekilde yaşamayı, ifade etmeye, öğrenmeye yakın çevrenin de ihtiyacı var. Mutlaka kanser hastasına güvenli liman olmak için sakinliğinizi koruyarak, duygularına eşlik ederek ben senin yanındayım, seni dinliyorum, anlamaya çalışıyorum, zorlandığını görebiliyorum. Evet, çok haklısın şeklinde duygusuna eşlik etmek, empati kurmak, asla bastırmamak Konuyu değiştirmemek, hiçbir bir şey abartmamak. yokmuş gibi davranmamak, hı hı. felaketleştirmemek tabii ki çok çok önemli. En önemli destek noktası burası felaketleştirmemek aslında. Felaketleştirmemek. Yani. İkinci destek işlevselliğe i̇kinci, destek olmak. İkinci işlevselliğe. Orayı da mesela diye açıklıyorsunuz onu çok seviyorum hocam. Evet. İşlevselliğe destek olmak şudur. Şimdi kanser hastasına aşırı koruyucu bir yaklaşım sergileyip sen asla yatağından çıkma. Her şeyini ben getiririm önüne İşleri ben yaparım, ben giderim, ben hallederim, sen sakın yorulma, yerinden asla kalkma şeklinde bir bakım hizmeti veriliyor. Çok güzel gibi görünüyor ama değil. Çünkü işlevselliğini kaybediyor o kişi. Kendini işe yaramaz, bir yük gibi, bir asalak gibi hissetmeye başlıyor ve meşgalesiz kaldıkça hastalığa daha fazla odaklanıyor. Kendini Odaklandıkça büyütüyor. Hastala odaklanmasını büyütmesini engellemek, evet. iyi hissetmesine yardımcı olmak için onu biraz hareketlendirmek gerekiyor. İşlevsellik noktası burası. Mesela bazen bedeni olarak bir şeyler yapmak çok zor olduğunda oturduğu yerden kitap okuyabilir, çocukları varsa o kişinin çocuklarına masal anlatabilir, onların resimlerine yardımcı olabilir, ödevlerine destek olabilir gibi yapılabilecek şeyler çok fazla aslında Hı. ya da evde ufak tefek işlere yardımcı olmak gibi. Ya da bir balkona çıkartmak, hava almasını sağlamak. Parka çıkartmak, ortam değiştirmesini sağlamak ya da kısa kısa yürüyüşler yaptırmak, Hı -hı. yakınlarıyla görüşmesine yardımcı olmak, tabii ki bağışıklık sistemini engellemeyecek şekilde, evet, enfeksiyona evet, gerekli tedbirleri alarak bunları yapmak, kişinin hastalığına odaklanmasını engelleyip dikkat dağıttığı için kendini iyi hissetmesine yardımcı olacak. Hı -hı. Öyleyse birincisi duygusal destek, liman olmak, işlevselliğini artırmaya destek olmak, Diğeri felaket telallarını susturmak. Çok önemli burası. Acıları yarıştıran kişilere engel olmak. Şimdi bazı kişiler var ki ya seninki de bir şey mi? Benim bir komşum vardı ne acılar çekti ne ızdıraplar çekti. Seninki de bir şey mi deyip acı yarıştırıyorlar. Herkesin acısı kendisine özeldir. Değerlidir ve acıdır gerçekten. Yarıştırmaya gerek yok. Onu o haliyle kabul etmek, duygusunu anlamaya ihtiyacınız var orada. Yarıştırdığınızda, seninki daha hafif dediğinizde onun acısı hafiflemiyor. O kendisini anlaşılmamış hissediyor, yalnız hissediyor. Burada aslında toplum olarak bir kültür oluştu maalesef. Bunu yıkmak da gerekiyor genelde. Birilerinin kayıpları olduğu zaman, e, annesi öldüğü zaman, benim annem bana zulmediyor, annem var da ne oluyor, niye üzülüyorsun gibi. Onun, senin annenin zulmetmesi onun annesinin ona zulmettiği anlamına gelmiyor. O büyük bir kayıp yaşıyor. Evet. Kıyaslamamak acıları. Evet. Buradan iyi hissetme kötü hissetme gibi bir çıkarım olmuyor. İki tarafta yıkılıyor psikolojik olarak. Hastalıklar da herkese böyledir. Evgelikler, boşanmalar, ölümler ve kayıplar. Sonuçta kanserde ne, ne olursa olsun bir kaybı var. Evet. İşlevsel anlamda, duygusal anlamda, psikolojik anlamda. Peki devam edeceğiz. Ben yine birkaç tane daha adım adım insana yazılan yorumları eklemek istiyorum ki siz aralara sıkıştırın söyleyeceklerinizi. Mesela Saadet Aydıns evet demiş önemli psikolojik destek kanser tedavisinde 8 yıldır annem hasta. Hem ona zor hem bize maddi manevi Rabbim herkesin yardımcısı olsun inşallah demiş amin diyelim duanıza. Kesinlikle önemli demiş Rukiye Hanım biz babamı 3 yıl önce 6 ayda akciğer kanserinden kaybettik içine kapandı o dönemde demiş. Bence bütün hastalıkların tedavisine en başta ilaç amaçlı psikolojik destek verilmeli demiş bir izleyimiz. Tıbbi tedaviden de önemli diyenler var. Tıbbi tedavi kadar önemli diyenler var. E, bence çok önemli. Hele de ailesi tarafından sevildiğini sayıldığını hissetmesi de çok önemli demiş bir e, takipçimiz. Zaten mutlu kişiler kanser olmuyordur galiba. Ben de kendimden korkuyorum. Mesela ben bunu sabah okudum. Bunu kesinlikle yayına taşıyacağım dedim. Acaba kanserle yakalanmak neşeli, hayat doluysa Münire Hanım öykümüzde Neşeli ve hayat dolu birisiydi ama meme kanserine yakalandı. Mutlu insanlar kansere yakalanmaz diyebilir miyiz? Bir, bir uzmana soralım. Böyle, böyle bir bakış açısı bir ev, evirilsin bu bakış açısı. Net olarak kanserin nedeni belli değil. Birçok nedenden şüphe ediliyor ama net olarak şundandır denebilecek bir unsur yok. Hı hı. Genetik aktarımın çok önemli olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Sağlıklı beslenmenin etki edebileceğini biliyoruz. Moral motivasyonu etki edebileceğini biliyoruz ama net olarak şundandır ya da bundandır şeklinde bir tanı ıı, kriteri yok maalesef. Evet. Peki bir diğer takipçimiz şöyle demiş hem hastaya hem de ailesine lazım psikolojik destek kanser tedavi sürecinde. Ben de babamı kanserden kaybettim annemi ve kardeşlerimi zor toparladık demiş. Ee, bir başka takipçimiz Allah'a olan bağlılığı ve ailenin desteği. Eğer bunlarda sorun varsa psikolojik destek alabilir demiş. Mesela önemli bir şeydi. Allah'a olan bağlılığı var ama psikolojik desteğe de ihtiyacı olamaz mı diye bir soru sorsam yine bakış açılarını evriltiyoruz efendim. Evet. evet. Psikolojik sorunlar inanç eksikliğinden, Allah'a bağlı olmamaktan kaynaklanmaz. Bazen hayata karşı bakış açısında çarpıtılmış bir takım inançlara sahip olabiliriz. Dini ve manevi anlamlar dışında farklı şekillerde bakıyor olabiliriz ve bunlar da yaşamımızı olumsuz yönde etkiler. Ve her zaman herkesin duygusal sosyal desteğe ihtiyacı vardır. Destek ihtiyaç duymak yine inançla ya da güçsüzlükle hiç alakalı bir durum değildir. Bunlar bizim yanlış çarpıtılmış açılarımız aslında yine. Evet peki bir uzunca yazmış onu toparlayacağım şöyle. Hasta içinde demiş Büşra Hanım yakınları içinde çok önemli psikolojik destek. Babam bir yıl oldu vefat edeli Allah rahmet eylesin diyelim. Üç yıl tedavi gördü çok zorlamış. 3 yıl boyunca gözlerimizin önünde eridi resmen. En son vefat etmeden önce dişi düştü. O gün yaşadığı üzüntüyü hiç unutamıyorum ki 3 yıl boyunca bir gün bile ah vah demedi demiş. Bunları paylaşmaları ve bizim okumamız eminim bir boşalım sağlıyor onlarda. Sizler de belki bugüne kadar hiç kimseye paylaşmadığınız duygu ve düşüncelerinizi burada sanki terapi odasına gelmiş gibi paylaşıyorsunuzdur. Öyle hissediyorum ben. Emine Hanım evet profesyonel olmasa da destek çok iyi oluyor. Kendimden biliyorum Allah razı olsun eşimden demiş. Bu arada gerçekten kanser hastası olan yakınlarınız vardı. siz de elinizden dilinizden maddi manevi hangi imkanlarınız vardı kullanıyorsanız Allah sizlerden razı olsun. Çok büyük manevi bir iş yapıyorsunuz aynı zamanda. Evet, Maddiyatı var bu işin. E, o değer görüyorsunuz belki kanser tedavisi gören yakınız ama Allah katında da çok büyük bir sevabı alıyorsunuz diye ben inanıyorum ve düşünüyorum hocam. Evet, e, devam ediyorum. E, Allah şifa versin hastaları diye dua edenler var. Bugün dua etmişti oluyorlar. Bence önemli demiş Merve Hanım ama bir insan istediği zaman kendi kendinin moral kaynağı olabilir demiş. Katılıyor musunuz? Herkes için geçerli değil. Bazı insanlar kendi kendine daha güçlü durabilirken bazıları destekle durabiliyor. Herkes aynı güce sahip olamayabiliyor. Evet, Sultan Hanım demiş ki hem de çok gerekli psikolojik destek e, önemli demiş. Canımın içi babam bir yıldır savaşıyor kemik kanseriyle demiş. Esma Hanım olmaz mı önemli annem metastas kanseri demiş. Bir diğer izleyicimiz e, Tuğba Hanım bence ilk sırada yer alır psikolojik destek demişler. Ve yazanlar çok olmuş hocama sözü bırakacağım. E, Şöyle bir göz gezdirmiş olayayım. Gerekli ise tabii ki demiş bir izleyenimiz. Mesela şu an kaygılıyım, hastalık kaygısı yaşıyorum. Bununla baş etmek zor demiş sanırım tanı alma süreciyle alakalı da. Ee, kesinlikle önemli demiş Sultan Binici. Annem bu sürecin çok başında aslında ve destek alıyoruz demişler. Hem hastaya hem yakınlarına diyor bir sürü izleyenimiz. Ben yine bu hikayeye atılan yorumları okudum ama bir de soru vardı şurada. Merhabalar güzel insanlar demiş. Kaçırdım çok affedersiniz. Sosyal medya kullanımı canlı yayında böyle zordur işte arkadaşlar. Ee, mesela demiş ki izleyenimiz şu soru hemen alıyorum. çok pardon. Ee, başarınızın daimi olsun demiş. Hasta yakınları da çok sıkıntılı dönem geçiriyor. Onlara nasıl davran davranmalıyız? Yani birinin hasta yakını var Hı -hı. kanser hastası ve biz üçüncü e, dairedeyiz belki. Hı -hı. Nasıl yaklaşmalı, nasıl teselli edilmeli? Evet. Şimdi kanser bir süreç dedik. E, belli bir tedavi sürecini gerektiriyor. 3-5 günde hemen geçecek, atlatılacak bir durum değil. Hı hı. Birkaç ay, belki birkaç yıl mücadeleyi ve bir takım e, zorlukları beraberinde getirebiliyor. Kanser hastasına eşlik eden, bakım veren kişiler de yıpranıyorlar. Çünkü zaten kanser tanısı öncesinde onların bir hayatları vardı. Sorumlulukları vardı, iş sorumlulukları, ailevi sorumluluklar vardı. Ve o mevcut sorumluluklara yeni sorumluluklar eklenmiş oldu. Burada yakın çevrenin de fazla sorumluluk altında ezilmeleri söz konusu olabilir. Peki ne yapabiliriz? Onların yüklerini hafifletmek adına yardımcı olabiliriz. Neye ihtiyaçları varsa o konuda destek olabiliriz. Evlerin temizliğinden, yemeklerinden, onların dışarıya çıkartılmasına kadar birçok alanda destek olmak mümkün aslında. Şimdi burada yapılan bir hata var. Buraya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Lütfen. Benim yakınım hasta yatağında acı çekerken ben dışarıya mı çıkacağım? Ben kendime mi odaklanacağım, ben arkadaşlarımla mı görüşeceğim gibi düşüncelerle başından bir dakika bile ayrılmayan hasta yakınları var. Hı hı. Ama hiç ayrılmamak kendi ihtiyaçlarınızı görmezden gelmek oluyor. Sizin de kendi temel ihtiyaçlarınız var. Öz bakım en temel ihtiyaç, duşa girebilmek en temel ihtiyaç. İletişim kurmak, hava değiştirmek, ortam değiştirmek, bir kısa yürüyüş yapabilmek gibi herkesin en temel ihtiyaçları sizin de hala mevcut. Onlar bitmedi Hayat durmadı, hayat devam ediyor. Dolayısıyla zaman zaman nöbetleşerek hasta yakınlarının birbirlerine yardımcı olması çok önemli. Örneğin anneyi dışarı çıkartmak, anne yerine eşin destek olması ya da diğer yakınların kardeşlerin destek olması. Yani yakında dört kişi varsa dördünün birden 24 saat orada olması yerine iki iki nöbetleşmek, Diğerlerini dinlendirmek, biraz moral motivasyon desteği sağlamak, sonra yenilenmiş bir enerjiyle dönmelerini sağlamak gerekiyor. Çünkü bir süre sonra Geleceğim. tükenmiş hissedeceksiniz, tükenmişlik öfke getirecek. Siz hastaya sürekli yardımcı olmak adına başından ayrılmayıp da öfkenizi ortaya çıkarttığınızda farkında olmadan, tükenmişliğinizi bir şekilde yansıttığınızda daha zararlı hale geleceksiniz. Yani niyet güzel ama yöntem yanlış. yanlış. Evet. Çünkü niyetin tam tersi bir sonuçla karşılaşmış oluyorsunuz. Bu nedenle hastaya daha iyi bakım verebilmek adına önce sizin iyi olmanız lazım. Sizin moralli olmanız lazım, kendi ihtiyaçlarınızı karşılıyor olmanız lazım ki yenilenmiş bir enerji, moral ve motivasyonla daha faydalı olun. Daha moral ve motivasyon desteği verin hastanıza. Evet, Burası evet. çok önemli. Çok, çok. Ee, pekala bir şöyle demi mesaj yoluyla gelen mesajlara, e, yorumlara da bakacağım. Ben de kanser hastasıyım, hayatımın dönüm noktasını yaşadım demiş. Bir izleyenimiz şu an ekran başında, geçmişler olsun Allah bir daha yaşatmasın diyelim. Şimdiye dek boş yaşadığımı fark edip e, beni Rabbime kavuşturdu. Kanser olduğum bir takım şeyleri kaybettim. Fakat kanser bana Rabbimi kazandırdı demiş. Bir beyefendi yazmış bunu. Hı hı. E, tabii keşke bu, bu yayını izlemeseydim, bana o günleri tekrar hatırlattı diyen bir izleyicimiz var. Buna da gelmek gerekiyor, kaçacak mıyız mesela? Şu an e, isim vermeyeceğim. Bir izleyicimiz diyor ki Tuba Hanım babam tam 18 ay oldu. Kemik kanseri olalı. İlik nakli için hastanede yattı ama nakil olamadan yatağa bağlı kaldı. Morali çok bozuk ağırları hiç geçmiyor Bir yıllık ömrü varmış diyor. Biz nasıl destek olmalıyız? Keşke bugün sizi izlemeseydim. O günleri yeniden yaşıyorum demiş. Ben öyle bir sunucuyum ki çok net şeffaf bak bize yazdınız. şimdi Çünkü bunu düşündüğünüzde sizde bir onarım ihtiyacının olduğunu bana hissettiriyorsunuz. Hmm. Bunu bizle paylaştığınızda bizim bunu onarmamız bizim... Biz bununla mükellefiz gibi hissediyorum. Hocamın söyleyecekleri vardır umarım. E, yüzleşmek acı verir ama gereklidir. Hı hı. Kaçtığımız her şey arkamızdan çığ etkisiyle büyüyerek gelir çünkü. Kanser şu anda bizi izlemeseydiniz başka bir yerden farklı şekilde karşılaşacaktınız. Çünkü hayatımızın bir parçası oldu. Belki yeni bir yakınınız kanser teşhisi alacak, arkadaşlarınız Allah da karşın, olacak. Evet. Bir şekilde karşılaşılacak bununla. Ve bu acıdan kaçmak e, yerine yüzleşmek, üstesinden gelmek ve bunu... Sadece canınızı acıtan bir anı olarak hayatınızın bir yerine saklamak, hayatınıza devam etmek, daha işlevselliğinizi korumak için gerekiyor. Bu konuda destek almak yardımcı olabilir izleyicimize. Hı hı. Peki hala Fevziye Hanım yazmış yorum olarak ben de kanser tedavisi gördüm ama mutsuz bir insan değildim demiş. Tedavi sürecince hep Rabbimle konuştum. Hazreti Musa'nın duasını ettim. Rabbim senden gelecek her hayra muhtacım. Böyle dualar okuyunca benim bir doluyor. Ya, ağlamamak için zor tutuyorum bilmiyorum. Psikolojik tedaviye ihtiyaç duymadım demiş ama kızlarım küçüktü beni kaybetme korkusu kaldı kızlarıma nasıl davranmalıyım demiş mesela. Bu sorunun yanına şunu da okuyayım çünkü 6 dakikam kaldı okumamış olmayayım. Şükran Hanım demiş ki bu hastalığın çocuklardaki izleri nasıl silebiliriz? Çok önemli bir soru. 9 yaşında kızım lenfoma tedavisi görüyor. 1 yıllık hastane tedavisi sonrası şu an evde idamedeyiz. Pandemi durumu beni uzman yardıma alma konusunda biraz geri adım attırıyor. Ebeveyn olarak ben ne yapabilirim demiş. Evet. Şimdi kanser hastası olan yetişkinler, çocukları varsa nasıl davranmalı? Biraz buradan bahsedelim. Ee, çocuklara kanser olduğunuzu söylemek durumunda değilsiniz ama. Bir hastalıkla mücadele ettiğinizi söylemeniz gerekiyor ki onlar sizdeki sıkıntıları anlamlandırabilsinler. Onların dışında dönen bir takım sorunlar olduğunu bilmek ama onlara hiçbir şey söylenmemesi onların güvenini sarsacak ve belirsizlikle beraber kaygı onlarda yükselmeye başlayacak. Çocukların kendi yaşını anlayabileceği seviyeye göre bir hastalıkla mücadele ettiğinizi Tedavi olduğunuzu ve bu tedavinin bir takım etkileri olduğunu anlatmak gerekiyor. Örneğin tedavi sonrasında kendimi halsiz hissedebilirim. Daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyabilirim. Seninle çok fazla ilgilenmeyebilirim bu süreçte ama benim yerime seninle şu kişi ilgilenecek. Yani Belirsizlikleri ortadan kaldıralım. Ben seninle ilgilenemeyeceğim belki eskisi kadar ama anne annen ilgilenecek, baban ilgilenecek, teyzden ilgilenecek şeklinde çocuğun kendisini yalnız hissetmemesi için. Ortada kalmış gibi hissetmemesi için ona net bilgiler vermek gerekiyor. Net, az ve öz bilgi. Ondan saklamak değil. Çünkü sakladığınızda bir şeyleri fark edecek, görecek, gözlemleyecek. Değişim var çünkü. Değişim var ve güveni sarsacaksınız aslında. Benden bir şey gizliyorlar diyecek. Ve belirsizlik her zaman kaygı oluşturuyor. Belirsizlikleri netleştirelim. Çocukların anlayacağı şekilde onlara net bilgi verelim. Karamsar bilgiler, felaketleştirici bilgiler değil ama kısa vadede yaşayacakları konusunda bilgilendirmek onların da kolay atlatmasına yardımcı olacaktır bu noktada. Çok önemli bir konu var bu konunun biraz dışında. E, kanserin son dönemine gelen hastalarla alakalı yapılan bir yanlış var. Şimdi yıllardır görüşmediği. 20 yıldır hiç görüşmediği akrabalar, yakın çevreyi hastanın başına toplamak gibi bir adetimiz var. Helalleşsin diye. Çok yanlış çünkü yıllardır zaten görüşmemiş, duygusal bağı kopmuş. Herhangi bir anlam ifade etmiyor belki artık o kişi için. Talep etmiyorsa böyle Talep bir şey de değil mi? Talep etmiyorsa tabii ki o kalabalığı oraya toplamak hastaya duygusal bir yük getiriyor. Yıllardır kopmuş olan duygusal bağları yeniden güçlendirmeye çalışıyor ki buna gücü yok zaten son evresine gelmiş. Hasta için hiçbir anlamı yok, duygusal bir yük ve bir kafa karışıklığı. Kime faydası var gibi görünüyor. Yıllardır görüşmeyen yakınlar kendi vicdanını rahatlatıyor. Ölmeden helalleşti. Son görevimi yaptım. Yani bu bir görev değil ki. İlk görevlerin yapılmadığı... Yerde son görevin tamamlanmasının hiçbir anlamı yok. Tıpkı babalığımızı, anneliğimizi zamanda yapmayıp da yetişkin olduklarında düğününü yapayım bari demesi gibi. Aynen ben de neyse her yayında bir laf sokacağım illa. Kusura bakmayın. Hocam, 3 dakikada şu soru. Hı -hı. Ee, az önce 9 yaşında lehpomet tedavisi görüyor. Çocuklarla kanseri anlatmada, çok var dar vakitte bu soruyu Hı -hı. soruyorum ama ne söylersiniz? Mesela anneler bu konuda acı çekiyor. Hı -hı. Ee, burada mutlaka çocuklarla çalışan uzmanlardan yardım almak süreci onlarla beraber götürmek aileye kolaylık sağlayacak. Burası çok önemli. Çocuklara felaketleştirmeden net bilgi vermek gerekiyor. Bir hastalık var şu anda. Bu hastalık şöyle bir tedavi gerektiriyor. Bunun için hastanede yatacağız seninle beraber, ben senin yanında olacağım. Sana bir takım tetkikler yapılacak, ilaçlar alacaksın, hastanede belli bir süre kalacaksın. Burada kalırken işte arkadaşların olacak, eğitimler alacaksın belki, eğlence saatlerin olacak. Ne yaşayacağına dair net bilgilendirme yapalım lütfen. Felaketleştirmeden, gerçek dışı ümit vermeden gerçekçi bilgilendirmeler yapalım. Ve zorlandığımız noktada mutlaka psikolog desteği alalım. Bilgilendirme yapmamak doğru bir şey değil. Çünkü belirsizlik kaygı oluşturuyor. Burayı hiç atlamayalım lütfen. Kalmadı sanki çok şey konuştuk değil Hı -hı. mi? Şahaneydiniz. Ben bugün bayıldım size. Teşekkür her gün ederim. her ağırladığımda ayrı bir e, sevgi muhabbetim var. Çok da güzel bilgiler verdiniz bugün için. Hı -hı. Bence yaralara merhem niteliği olsun. Umarım Ayaklarınıza olmuşsun. sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Allah kolaylık versin. Tüm kanser tedavisi gören hastalarımıza ve yakınlarına Allah kolaylaştırsın hepsine. Evet bugün bu vesileyle bizler kanser hastalarına dualarımızı gönderiyoruz. En tezinden şifalar diliyoruz hepsine. Şu an yatağında hastanede o tedavi sürecinde olup da bizi izleyenler varsa izlemeyenleri de izleyenleri de. Bütün kanser hastalarına şifa dilerken yakınlarına sabır diliyoruz, güç diliyoruz, metanet diliyoruz ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına bu programı yapmış olduk. Armağanımız olsun size diyoruz ve bugün de bize aydan sürenin sonuna geldik. Sizlere en emin olan Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.